Aa, gözlerim kananıyor, zamanım kalmadı bro her gün öncesinden daha. Bugünahlarım katanıyor, sabır taşım çatamıyor bugün bir öncesinden de. Buktan, gözlerim kananıyor, zamanım kalmadı bro her gün öncesinden daha. Bugünahlarım katanıyor, sabır taşım çatamıyor bugün bir öncesinden de. Buktan. Hissetmedim daha boktan Göz altlarım morardı bak çoktan Duygularım rahmetli sonuzda Gittim yollar çıkmaz sokak Farkındayım var ettim hep yoktan Sırtım dolu bıçak izi Elli dosta sahip olursun Hep sadık yapıp ve hiç süslü Faiş şeyler göz kırpar rap, Hepsi klasik bir tip fark etmez o zaman Altın kaplama plastik bir cip Sıkıldım yorgun katmaktan Sizlere paraları saçmaktan Geceleri boş boş laklaklar Olsun yansın çakmaklar Samimi değilim dostum diyor Konsere gel cep de olsun diyor Diyorum dostum buluruz bir yol Tam ölüm kalmadı bunu bilmiyor ya, ya, Yağmur yağardı üzerime Düşünmek istemezdin benim yerime Küçükken annemi dinlemedim Pek zıpladıkça düşüyorum İlke derime Gözlerim kananıyor Zamanım kalmadı bro her gün öncesinden daha Bokta. Günahlarım katlanıyor, sabır taşım çatamıyor Bugün bir öncesinden de Gözlerim kananıyor, zamanım kalmadı bro her gün öncesinden daha Günahlarım katlanıyor, sabır taşım çatamıyor Bugün bir öncesinden de